Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Yakın yok dedi de Gördüm ki ve ssalatu ala man bu'it bisseifi rahmeten Var olduğu iddia edilen bir Nas'tan var olmayan bir imama İslam Devleti'nin kurulması 4. Bölüm Bu dizinin bundan önceki bölümünde Rafizi dininin batıl ilahi imamlık teorisi esası üzerine kurulması tarihine ve bu teoriden doğan vasilik, Nas, takiye, bid'a, gaye, reca vesaire gibi dinden çıkaran bid'atler, hurafeler kapsamına giren diğer teorilere de bir bakış atmıştık. Bu bölümde ise Rafizilerin bir İslam devleti kurulması için şart koştukları, ilahi imamlık teorisiyle nasıl da oynamak zorunda kaldıklarına, ardarda değişiklikler ekleye ekleye, nasıl da ilk teorilerinin temellerine ters düşen bugünkü şirkçi İran devletinin kendisi üzerine kurulduğu ve tüm Müslüman ülkelerine de yaymaya çalıştığı Velayetül Fakih teorisine ulaştıklarına değineceğiz. Rafizilerin dinlerinin semadan Allah Resulüne indiğini, kendilerine de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden Ali bin Ebi Talib radıyallahu An ve oğulları aracılığıyla ulaştığını, bu dini kağıtlara yazarak insanlar arasında yaydıkları iddialarının aksine ince araştırmacıların büyük kısmı bu dini, Rafizilik dinini Ali radıyallahu anh'ın oğullarından kendisine imamlık ve masumluk atfettikleri her birinin ölümünün ardından Rafizi alimlerin yaydığı gaybe çağı yani 12. imamlarının kayıp olması diye isimlendirdikleri bir döneme girmelerinin yırtık kalıbiselerini yamama, yıkık binalarını takviye babından olduğunu kesin bir dille ortaya koymuştur. Rafiziler masumluk ve nas şartlarını sadece imamlık makamı için koşmakla da yetinmemiştir. Aksine bu şartları aynı zamanda Ebubekir Sıddık'tan radıyallahu anh itibaren Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tüm halifelerinin meşruiyetini ortadan kaldırmak, kendilerine karşı ayaklanmaya ve kendilerini tekfir etmeye mazeret türetmek için de ortaya atmışlardır. Dahası Müslümanların geneline de Müslüman sayılabilmeleri için kendi rafizi imamlarına biat etmelerine ve rafizi dinine girmelerine kendilerini mecbur kılan bazı şart koşmuşlardır. İşe kendisiyle başladıkları en önemli şey imamlık mevzusuydu. Bunu dinin temellerinden biri kıldılar. Kim zamanının imamını bilmez ve ona biat etmezse onun imanı yoktur dediler. Bu anlayış gereği imamları öldükten sonra yeni bir imam seçilmesi için ihtilaf yaşadıkları dönemlerde İmamlarının önde gelen bazı arkadaşlarının imanında da ihtilaf olmuş oluyor. Kendi dinlerinin tabilerini daha da zora sokmak için bir de kadılık, hadlerin ikame edilmesi, isbe, cihad, cuma vs. gibi imamlık makamıyla bağlantılı ahkamların tevkifinden bahsettiler. Yani onlara göre bunları ancak imamlığı sahih olan kimse ya da onun bu işler için görevlendireceği kişi yapabilir. Zalim imam diye isimlendirdiklerine gidip dava açmalarını, onların arkasında savaşmalarını ya da arkalarında cuma namazı kılmalarını veya zekatlarını onlara vermelerini kendilerine haram kıldılar. Dahası tahrifleri dinde kanun çıkarmaya kadar vardı. Takipçilerinin Allah'ın kitabını ya da Allah-ı Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini direk almaktan men ettiler. Kendilerine hükümleri sadece imamlar aracılığıyla almayı zorunlu kıldılar. İmamlarının sözlerinin konuşan Kur'an olduğunu iddia ettiler. Müslümanların mushaflarında ve göğüslerindeki Kur'an'ı ise sessiz Kur'an diye isimlendirdiler. Sonra kendilerini aşıp işi teşriğinin, kanun koyma, Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla durmasını inkara vardırdılar. Bunu yaparken de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatı sırasında ortaya çıkarılmasına gerek olmayan birçok ahkamla Ehli Beyti'ni tahsis ettiğini iddia ettiler. Aynı şekilde imamlarına atfettikleri tüm söz ve fiilleri imamlarının nübüvvet ilminden miras aldıklarını öne sürdüler. Hatta bunun ardından iyice haddi aşarak İmamlarını Allahu Teala'dan vahiy geldiğini iddia ettiler ki sözleri vahy edilen biri vahiy kabul edilsin ve bu sözleri fıkıh usulü babında sünnet diye isimlendirdikleri şeyin içine katabilsinler. Dinde içtihadı yasakladılar ve imamlar dışında fetva vermeye kalkanları da kanun koyan ve Allah'ın indirdiğinin dışında hükmeden tağutlar makamında addettiler. Kitap ve sünnetin tefsirini, imamlarına atfettikleri sözlerle sınırlı kılmakla, iki vahyin naslarını batıl, yalan tevillerle tevil etmekle de kalmadılar. Dahası o günahkar dilleri bu naslara yalanlama ve tahrifle de uzandı. Öyle ki onlara göre mezheplerine uyanlar dışında sünnetten sahih hiçbir nas yoktur. Bunu da yalandan Cafer as-Sıddık'a atfedilen şu söze binaen söylemektedirler. Genele muhalif olan doğrudur. Genel ile kastettikleri de Ehli Sünnet ve Cemaattir. Hatta Kur'an-ı Kerim'in doğruluğuna da iftira atmışlar ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabının ayetleri tahrif ettiklerini, ayetlerden Ali'nin ve Ehlibeyt'inin imamlığına açıkça işaret eden nasları sildiklerini Ebubekir Ömer ve Beni Umeyye'ye, Emeviler, lanet eden ayetleri ve batıl mezheplerine, kafir dinlerine uymayan her şeyi kaldırdıklarını iddia ettiler. İmamlarına insanların elinde olandan başka bir mushaf atfettiler. Aynı şekilde iki vahyin tevilinin tekelleri altında olduğu iddialarının ardından, aynı şekilde iki vahyin Kur'an ve sünnet ve bu ikisinde inen hükümlerin beyanının da tekelleri altında olduğunu ileri sürdüler. İnsanların dinlerini kendi imamlarıyla kısıtlamaya, bir de takipçileri arasında ibadet şirkini yayma, kendilerini iddialarına göre mal ve evlatları rızıklandırsın ya da hastalıklardan şifa versin diye imamlarından istigasede bulunup onlara dua etme, kendileri için kurban kesip adak adama, kabirlerinden bereket bekleme yoluyla insanların dünyalarını da imamlarına bağlamayı kattılar. Tüm bunlar insanları kendi hizipleri etrafında toplamak ve kendi mezheplerine bağlamak için gerçekleştirilen kapsamlı çalışma kapsamında yer almaktadır. Dinlerinin tamamını imamlık temeli üzerine kurmakla ilgili zikrettiklerimiz anlatılmak istenenin açıklanması için yeterlidir. Onların beşeri hurafeci dinleri bunlar gibi garipliklerle dolu olmasına karşın daha fazla örneğe gerek yoktur. İlahi imamlıktan imam vekilliğine. Rafiziler yaklaşık 200 yıl boyunca dinlerindeki imamlık meselesini birkaç kez değiştirmekten hiç utanmadılar. Ancak en sıkıntılı duruma 11. imamları Hasan el Askeri bin Ali el hadi arkasından kimseyi bırakmadan öldüğünde düştüler. Bu hadise 3. Hicri 100 yılın ortasında gerçekleşmiştir. Teorilerini kurtarmak için Hasan el Askeri'nin Rum bir cariyeden bir oğlunun doğduğu hikayesini uydurdular ve annesinin kendisini büyüyene kadar yöneticilerden korumak için sakladığını iddia ettiler. Sonra hikayeyi değiştirip düşmanlarının kendisini çocukken bulduklarını ve kendisinin Irak'taki Samerra şehrinde bir tünele saklandığını söylediler. Saklanma kıssası uzayıp da takipçilerinin kendisi hakkında soruları artmaya başlayınca ve dini kendisinden almak için kendisini görmeyi talep etmeleri üzerine yalancı decceller, kendisinin insanlardan gizlendiğini, gözlerine görünmediğini ve kendisini sadece vekili olan Osman bin Said el-Umri'nin bildiğini iddia etmişlerdir. Bu vekil de insanların sorularına cevap vermek, imamın ilmini kendilerine tebliğ etmek, kendilerinden humus, beşte bir vergi almak için vekil tayin edildiğinin, sözleme Mehdi tarafından yazılı olduğu mektuplar çıkarıp göstermiştir. 12. İmam Muhammed bin el-Hasen'in vekillerinin ortaya çıkmasıyla Rafizilerde bilinen imamlar dönemi sona ermiş ve gaybe dönemi başlamıştır. Bu döneme İmamın insanlarca bilinen vekillerinin varlığından ötürü de el Gaybetus s suğra adı verilmiştir. Bu vekiller imamlarının makamında olup, rafızilerin tağutlarının batıl teorilerini ve bozuk temellerini korumaktadırlar. Küçük gaybe dönemi yaklaşık 70 yıl sürdü. Bu süreçte arka arkaya 4 vekil geldi. Bunların en önemlisi El-Umri'den sonra oğlu Muhammed'dir ki bu görevi 40 yıl sürdürmüştür. İmamın vekilliğinin de imamlık makamı gibi babadan oğula geçtiği dikkat çekmektedir. Ondan sonra ise El-Hüseyin El-Nubahdi, onun ardından da Ali El-Mesiri gelmiştir. El-Mesiri'nin 329 Hicri senesinde vefat etmesiyle bu dönem sona ermiştir. Özellikle El-Mesiri'nin ölümüyle küçük gaybe ve imamın gizli bir yerde bulunuyor olması yalanının bugünden sonra özellikle de insanların çoğunluğunun tahmin edilen yaşlarının tutmaması üzerine artık kimseye sökmeyeceğini anladılar. Bunun ardından büyük gaybe dönemi başladı. Bu süreçte ise insanları imamın yeri ne zaman ortaya çıkacağı, kısacası işin iç yüzüyle ilgili sorular sormaktan men ettiler. Bu dönem o günden günümüze kadar sürmektedir. Yani rafiziler bin yıldır ortada olmayan bir imamla yaşamaktadır. Rafizi alimler imamlarının dilinden hadisler uydurmaya başladı. Gaybe girdabından çıkma girişimleri çeşitli çözüm yolları bulmaya çalışmalarıyla gelişim gösteriyor. Hiç şüphesiz Rafizi İran'daki Velayetül Fakih de bu girişimlerin zirvesidir. Bu nedenle şu dönemde ortaya çıkma evresinden çokça bahsettiklerini görmekteyiz. Bununla adil İslam devletini kurması ve Ehlibeyt'in düşmanlarından intikam alması Düşman derken ehli i sünnet vel cemaati kastediyorlar. Yeryüzünün nasıl küfür ve zulümle dolduysa iddialarına göre adaletle doldurması beklenen Mehdi'nin ortaya çıkmasını kastediyorlar. Şaşkınlık içinde geçen bin yıl. Rafizilerin tağutları, amellerinin şerri içinde ve Müslümanlar için tayin ettikleri ilahi imamlık tuzağına düştüler. İnsanlara koydukları sınırlamaların ve bağların kendi ellerini ve boyunlarını sardığını gördüler. Teşrii, içtihadı, hükmü, adlerin nikame edilmesini, savaşı, mallardan humus, beşte bir alınmasını ve zekat alınmasını ve daha başka şeyleri sadece imamla sınırlı kılmalarının ve insanları bunlardan herhangi bir şey yapma görevini üstlenmekten men etmelerinin neticesinde kendileri de bu işleri yerine getirmekten men edilmiş halde kaldılar. Hepsi imamın ortada olmaması, ölmesinin, ve ardından başka bir imam getirmenin imkansız olması yüzünden. Çünkü onunla 12 zincirlerini tamamlamış oldular. Aynı şekilde imamın vekilliği iddiasının zor olması nedeniyledir ki bu zorluk da imamlığın yetkileri ve maddi kazanımlarının imam vekilliği iddiasında bulunan birçoklarını yoldan çıkarmasından ötürüdür. Gerçekten de rafizilerde makbul olan 4 vekil döneminde rafizilerin kendilerini reddettiği 30 vekil ortaya çıkmıştır. Bu vekiller humus ve zekatları kayıp imam adına toplamışlardır. Rafizi dinini iyice yerleştirmeyi sürdürmek ve ilahi imamlık teorisini geliştirmek için yeni hilelere ihtiyaçları vardı. Rafızi akidesi bu dönem sırasında işte böyle sarsıldı. İçlerinden birçoğu kendisinde büyük tezatlık buldukları ve tüm dünyalarını ve dinlerini ancak efsanelerde ve hurafelerde var olan bir imama bağladıkları için bu dinden çıktılar. Es-Saduk diye isimlendirilen yalancı tağutlarından biri, Rafızi'lerin şaşkınlık çağı diye isimlendirilen büyük gaybe döneminin başındaki halini şöyle vasıfaktadır. Şiilerden benimle farklı düşünenlerin çoğunu gaybenin şaşkınlığa düşürdüğünü ve el-Kaim, Mehdi meselesinde içlerine şüphe girdiğini gördüm. Sağutlarından bir diğeri en-Numani de şöyle demektedir. Hangi şaşkınlık bundan daha büyük olabilir? Öyle ki çok fazla insanı bu işten çıkardı, ayırdı ve ancak çok az sayıda kişi kaldı. Bu ancak insanların şüphesidir. Tevkifçiler ve hareketçiler... Bu aşama esnasında ilahi imamlık teorisinde en önemli gelişme, bekleyiş adı altında yeni bir teori daha türetmeleridir. Ancak daha sonra bunun tevilinde de yok olan imam dönene kadar Takiye ile gizlenme anlayışı üzerine kurulu tevkifçiler ve temelini imamın dönmesine hazırlık yapılması gerekliliğini oluşturan ki bu da imamın ortaya çıkıp yönetimi ele alarak dini ikame etmesinin mümkün olabilmesi için düşmanlarından korkusunun sebeplerini ortadan kaldıracak temkinin gerçekleştirilmesi kuvvet sahibi olunmasıyla olur. Hareketçiler arasında ihtilaf vuku bulmuştur. İlk cihet tevkifçiler İslam devleti kurulması için yapılacak her türlü hareketin tahriminde veya gaybe döneminde yönetimin Ehl-i Beyt'e döndürülmesi adı altında ortaya çıkacak herhangi birine tabi olunmaması gerektiği hususunda çok sıkı davranmışlardır. Öyle ki Muhammed el-Bakır'a şu sözü atfetmişlerdir. Mehdi'den önce açılan her bayran sahibi Allah'tan başka kendisine tapılan bir tağuttur. Mehdi'nin zuhurundan önce gerçekleştirilen her biat küfür, nifak ve hilekarlık biatıdır iftira ve yalanla hadis ehlinin menhecine benzettikleri, alimlerini içtihattan, cahillerini de taklitten alı koydukları, herkese sadece imamlarına atfedilen eserleri almalarını emrettikleri, ihbari menhec bu yönelimin takipçileri arasında baskın bir hal aldı. Bunlar yalanda iyice aşırıya giderek, işi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ehli beyti hatta kayıp mehdileri hakkında dahi yalan söylemeye vardırdılar. Şunu demek mümkündür. Rafizilerin dinlerinde ortaya atılan yalanların, bidatlerin, hurafelerin, İslam'a, ehline, Kur'an'a, Kur'an hafızlarına yapılan hakaretlerin çoğu bu ihbarilerin, haber verenlerin işidir. O kadar ki onlar geçen yüzyılların tarihini hevalarına ve itikatlarına uyacak şekilde yeniden yazmışlardır. İşte böyle, Rafiziler, başta da ihbariler, dinlerini bozuk bir temel olan ilahi imamlık üzerine bina etmekle kalmamış, Dahası sırf bu batıl teoriye uysun diye insanlık tarihini yeniden yazmışlardır. Hatta daha da ötesi geleceğin hatlarını da sırf bu teoriye uyum göstermesi için baştan belirlemişlerdir. Buna binaen tevkifçi yönelim ehlinin duruşu geçen zaman zarfında Rafizilerin kurduğu tüm devletlere karşı olumsuz olmuştur. Zira vasilik, nas, masumluk, bekleyiş ve diğer teorilere binaen bu devletlerin meşruluğunu geçersiz kabul etmiştir. Çünkü bu teorilerin şartları her ne kadar rafizilik dininden olsalar, her ne kadar Mehdi'nin beklenmesine iman etseler de, her ne kadar bazı kralların, rafizilerin tağutlarına, Mehdi'den devletlerinin yönetimini, eline almak üzere ortaya çıkmasını istemeleri teklifini sunmasıyla imamlarının yok oluşuna mazeret olarak sundukları, Engellerin ortadan kalkmasına rağmen bu yöneticilerin hiçbiriyle uyuşmamaktadır. Bu teklifi de Mehdi'nin çıkışının alametleri olduğu ve henüz bu alametlerin zuhur etmediği bahanesiyle reddettiler. Diğer yöneli mehline gelince ilahi imamlık teorileri ve bu teorinin batıl şartlarına, imamlarının gereği olarak mehdilerinin zuhur etmesi dışında başka bir imam olmadığına, iman etmelerine karşın bekleyiş donukluğu kendilerinde ilerlemedi. Bidatçı teorilerinin zayıflığı ve hurafelerden ibaret olan kıssaları kendilerini, düşmanlarının delilleri karşısında oldukça sıkıntıya soktu. Bekleyiş donukluğunun zincirlerinden kurtulmak için, takipçilerinin baskısı altında mutezilen sapık akılcı menheciyle bilgiyi edinme, içtihat ve münazaradaki temelleriyle donanarak harekete geçtiler. Bunu da içtihat, takipçileri ve mukallitleri kazanma, tevkifçilerin gaybe döneminde düşürdüğü cuma namazı, hispe, savaş, hadlerin uygulanması, hatta emirlik gibi bazı ibadetleri İslam dinine değil, rafizi dinine uygun şekilde yeniden yapma yolunda kendilerine yani köktenci diye isimlendirilen rafizi tağutlara kapıları yavaş yavaş açmak için yaptılar. Fakih vekilliği teorisi Köktencilerin tağutları önlerinde kapıyı kapatan ilahi imamlık kilidini kırarak ve ihbarilerin tağutlarının koyduğu peygamberlerin ve imamların ilmi dışındaki tüm ilimleri zannî ilim addetme ve bu ilimlerle amel etmeye izin verilmemesiyle ilgili düğümü çözerek Kendileri önünde ictihat kapısını açmayı başardılar. Böylece imamlarından birine atfedilen ve kendilerinden öncekilerin sözlerini bilenlere itaati caiz kılan Nas'ın teviline binaen fakihlerin Mehdi adına genel vekilliği esasına dayalı yeni bir teori türettiler. İtizalci lütuf teorisine göre onlar Mehdi'nin sadece vekilleridir. Daha öte bir şey değil, Mehdi kendilerini yönlendirmekte ve hatadan alıkoymaktadır. Dahası zorunluluk halinde zuhur etmekte ve hata üzerine birleşmelerini engellemek için söyledikleri sözler arasında malum ya da meçhul bir söz söylemektedir. Fakihin ve killi teorisinin kökleştirilmesi, daha çok humus vergisinin teslim alınması sorununu çözmek içindir. Zira bu vergi aracılığıyla mallarının beşte birinin kesilip imamlarına verilmesini kendilerine farz kılmışlardır. Ancak bu verginin alınması, imamın yok olması nedeniyle uzun bir dönem duraksamıştır. Rafizi i bu malları insanlardan, Mehdi çıktığında kendisine teslim etmek üzere depolarda saklama ya da onun adına kullanma ve ehli beyte harcama, dinlerini yayma, takipçilerini güçlendirme bahanesiyle alma yolunda kendilerine kapı açtılar. Tek bir meseledeki o da humus vergisinin alınmasıdır. Yok olan imamın vekilliği kapısı açılınca, rafizi tağutlar kendilerine kademeli olarak tüm kapıları açma izni verdiler. Hatta bu yönelimin öncülerinden biri olan şehleri elkerki şöyle demiştir. Fetva verme şartlarını kendinde toplayan güvenilir fakih, İmam Mehdi tarafından tayin edilmiştir. Rafizi tağutlar imamlarının yerlerini işte bu şekilde almaya, onları gittikçe daha çok taklit etmeye, teşri, ictihat, yargı, başkanlık gibi imamlarıyla sınırlı kıldıkları şeyleri kendi tekelleri altına almaya başladılar. Sonra fakihlerin vekilliği teorisini yönetiminin kendilerine verilmesine izin alabilmek için yöneticilere baskı yapmada kullanmaya koyuldular. Ancak onlar müşrik taoutlardı ve bu yaptıkları, zayıf oldukları dönemlerde Avrupa krallarının yönetiminin meşru kılınmasında Hristiyan papaların kendi verecekleri izni şart koşmaları gibidir. Zira onlar da bu şekilde yaparken İsa Mesih'in vekili oldukları iddiasında bulunuyorlardı. Fakihin vekilliğinden velayetine belki de Safevi devleti Rafizi devletler arasında yöneticilerin Rafizi tauddlar tarafından iddia edilen Mehdi'nin vekilleri kılındığı ilk devlettir. Bu da Tahmasib bin İsmail Es-Safevi'nin yönetimi Mehdi'nin vekili olarak sürdürmesi için içlerinden birinde kılmasıyla oluşmuştur ki o da elkerkidir. Bunu da Fars ülkesinin işlerini idare için kendisine izin verme adına ve kendilerini özellikle düşmanları olan Osmanlılara karşı safına çekmeye çalıştığı Rafizilerin, aynı şekilde askerlerinin ve batini Safevi Kızılbaşlardan destekçilerinin gözünde meşruiyet kazanabilmek için yapmıştır. Ancak Mehdi'nin vekillerinden, Yöneticilere bu iznin verilmesi şartı öncelikle kralların bundan kaçması sonra da fakihlerin vekilliği teorisi temeli üzerine Küktenci kardeşlerine teslim olmayan ve mehdileri tarafından tayin edilmelerini de kabul etmeyen ihbarcılarla çekişmenin var olması nedeniyle kanun gibi yerleşmemiştir. Ancak buna karşın rafizi tağutların nüfuzu takipçileri arasında artmaya devam etti. Ayrıca kendisi aracılığıyla yöneticilere baskı yapabilecekleri güç sahibi oldular. Aynen yönetimlerinin son dönemine kadar aralarındaki kargaşadan ötürü Gacarlı yöneticilere yaptıkları gibi rafizi tağutlar arasında güçlü bir yöneliş ortaya çıktı. Bu yönelişe göre otorite direkt ellerinde olmalıdır. Sonra yöneticilerle paylaşmak yerine uygun gördükleri bir kısım insanlara verirler. Dini meselelerde egemenlik dışında bir şeye de ulaşamazlar. İşte böyle, rafıziler ve tağutları, ilahi imamlık teorisi ve şartları, gaybe ve bekleyiş teorileri hususunda iyice sıkıntıya düşünce, bu batıl teorilere yeniden göz atılması ya da en azından davalarda ve çekişmelerde karar verecek, cepheleri koruyacak, hadleri uygulayacak, umus ve zekatları toplayacak ve toplumlarının ihtiyacı olan, yapılması gerekli diğer işleri yapacak devletler ve hükümetler kurmalarına izin verecek, çıkış yolları bulunması gerektiğini kısık sesle açığa vurmaya başladılar. Yeni bir teoriyle sözlerini geliştirerek Allah'ın izniyle son tağut devletleri olan ve bugün İslam devletinin kendilerine karşı savaştığı Şirkçi İran devletini kurdular. Bu yeni teorileri de fakihin velayetidir. Allah'ın izniyle bu dizinin bir sonraki bölümünde bu teoriden ve İran tağutları tarafından uygulanması gölgesinde bugünkü gerçekliğinden bahsetmeye çalışacağız. Allah'tan bizlere bize fayda verecek şeyleri öğretmesini, öğrettiği şeylerden fayda vermesini, bizleri dosdoğru yola iletmesini diliyoruz. hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ve ahiru da'vana hamdulillahi rabbil alemin. Bu makale İslam Devleti'nin resmi dergisi Rumiyah dergisinin 10. sayısından alınmıştır. Ayet, hadis ve diğer kaynaklar için bu sayıya müracaat edilmesini tavsiye ederiz.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 Kavuşmuş Rabbin'e mehir var mı dedin? Nurlu horiğine mehir yok dedin er cihattan gayrı mehir yok dedin er cihattan gayrı. İyim kabusunda.